herkasıdır. İkinci cümle ise doğru olan cümle ise Allah'a ibadet etmediğin müddetçe cennete giremezsin. Fark, büyük fark. Birinci cümlede sadece Allah'ın varlığına iman ettim dediğin zaman cennete girme hakkı doğuyormuş gibi bir mana veriyor. Halbuki biliyoruz ki Ebu Cehil de Allah'a iman ediyordu. Allah'ın varlığını inkar etmiyordu. Bugün bile buşa bile sorsan yeryüzünü kim yarattı diyecek ki Allah. Ama cennete girecek mi? Girmeyecek. Niye? Eğer Allah'a kulluk etmemişse. Demek ki la ilahe illallahı tercüme ederken bile asıl manası ile tercüme etmemiz lazım. O da nedir? La ma ma'bude bi hakkın illallah ve aleyhissalatü vesselam bunu safa tepesinde söyledi. İnsanları Mekke'de o cahiliye döneminden çıkartırken bu cümle ile çıkarttı. En büyük cahiliyenin olan putlara tapmak hasletinden onları durdurdu ve onlara la ilahe illallahı dedi ve onunla yaşamaları ona iman etmelerini emretti. Demek ki la ilahe illallahın manasını bilmek her Müslüman üzerine farzdır. Ama bugün çoğu hocalar camilerde basılan kitaplarda bunu araştırmamışlar, okumuyorlar ve insanlara yanlış manayı aktarıyorlar nesilden nesile. Bunu bizler durdurmamız lazım, bizler doğru La İlahe İllallah manasını aktarmamız lazım. Maturidilere göre ise La İlahe İllallah sadece Allah'ı tanımaktır. Halbuki öğrendik ki şimdi bu tevhidin manası olmadığını, tevhidin amacı Allah'a kulluktur. Kullugu yapmayanın Allah'ı tanımasına hiçbir fayda vermeyeceğini anladık. İkinci soru nedir? Peki bana ne zaman La İlahe İllallah fayda verecek? Şimdi sokaktan bir Hollandalıyı tutsak, ona desek ki La İlahe İllallah'ı telaffuz et. Bu telaffuz etmesi, ona fayda verecek mi? İki şart ile fayda verir. Eğer bu iki şart olmadığı müddetçe isterse bin sene Kabe'de namaz kılsın, isterse her gece ibadetini yapsın, eğer la ilahe illallah'ın bu iki şartını yerine getirmediği müddetçe ona fayda vermeyecek. Nedir o? Bir, manasını bilecek. İki, Ona göre hareket edecek. Nedir bu? Ne zaman kişi ahiret günü la ilahe illallah fayda veriyor? Bunu bilmemiz lazım. Sana ne zaman fayda verecek? Eğer manasını bilmişsen ve ona göre de hareket etmişsem ahiret günü sana bu la ilahe illallah fayda verecek. Onu bilmişsen ama ona göre hareket edilmemişse o zaman o kişiye bu fayda vermeyeceğini bildiriyor. Peki la ilahe illallah şartı nedir? Ne zaman bir insan diyebilir ki ben de la ilahe illallah'a bağlıyım ve la ilahe illallah bende de var, tevhid bende de var diye ne zaman bunu diyebilir? Bunun da 8 şartı vardır. Bu 8 şarttan bir şart eksik olursa O kişinin la ilahe illallahı yine geçersizdir. Geçersizdir ve ona fayda vermeyecek. Niye? Çünkü dedik ki manasını bilecek ve ona göre hareket edecek. Ona göre hareket 8 tane şarta bağlanmıştır. Ve bu her Müslüman'ın üzerinde öğrenmesi, eşine, babasına, kardeşine, annesine, çocuklarına öğretmesi farzdır. Namazlar önce geliyor namazı öğrettin, tevhidi öğretmediysen belki namazları kabul olmayabilir. Çünkü eğer ona göre hareket etmiyorsa, la ilahe illallah'a göre hareket etmiyorsa olabilir ki onun ameli kabul olmayacak. Niye? Çünkü la ilahe illallah yok. La ilahe illallah tevhid olmayan bir ibadet kabul olmayacak. Bugün kilisede insanlar dua yapmıyor mu? Bugün Zinagoglarda insanlar Allah'a ibadet etmiyor mu? Sorsan Allah'a ibadet ediyoruz diyorlar. Ama kabul olmayacak. Niye? Çünkü tevhidin şartları yoktu o yüzden. Her gün herkes iddia ediyor Allah'a ibadet ettiğini. O yüzden değerli kardeşim bu 8 şartı bilmek lazım konumu içinde olmadığı halde bu 8 şartı burada saymak istiyorum. Çünkü farzdır dedik. Her Müslüman üzerinde bir mecburiyettir bunu öğrenip ezberleyeyim buna dikkat edip koruması için, yaşaması için çünkü senin hayatın çok değerli, bir daha dünyaya ölüldükten sonra geri dönme imkanın olmayacak. Allah Azze ve Celle demeyecek, hata ettin hadi git bunu düzelt. Git gene dünyaya tekrar yaşa ondan sonra doğru şekilde itikad et ondan sonra benim yanıma gel demeyecek. sen Müslümanlığı falan için yaşamıyorsun sen Allah için Müslümansın o yüzden bu hayatın çok değerli bu hayatın çok kıymetlidir ve bunu ebedi hayatın için çalışıp kazanman lazım ebedi hayatın bir daha geri dönüşü yok ya cennet ya cehennem Nasıl olur? Falan hatrı için ben la ilahe illallah'ı öğrenmem. Ya ben falancılardanım bana ne bunlardan demeye hakkın yok. Mecbursun dinini öğrenme er cenneti istiyorsan. Allah'ın azabından kurtulmak istiyorsan tek çare la ilahe illallah'la gelendir. Kim la ilahe illallah'ın dışında gelirse Allah ze ve celle buyuruyor ki onun amelini hebaen mensura edeceğiz. Yani toz taneleri rüzgarda kalkıp uçup gidiyorlarsa öylece de dev gibi salih ameller helak olacak. Bugün burası işsizlik parası veriyor. İşsizlik parası vermek çok güzel bir davranıştır. Fakirlerin kirasını ödenmek Allah katında büyük bir sevaptır. Bu kadar birisi sevapla geldiği zaman milyonlarca insana işsizlik parası vermiş, Yemek yedirmiş, kira vermiş, dev gibi bir amelle gelecek, dağlar büyüklüğünde bir amelle gelecek, ama Allah Azze ve Celle onu bir tuz e, kum tanesi gibi, rüzgarın uçurduğu gibi o kum taneleri havada uçacak ve hiçbir şey elinde kalmayacak, yok olacaklar. O yüzden değerli kardeşim, bu salih amellerin, bu güzel davranışların, Allah katında sana faydasını istiyorsan, mükafatını istiyorsan, tevhidin şartlarına uyman lazım. Uymadığın takdirde bütün ameller, bütün bu çabalar, annene yapmış olduğun iyilikler, eşine yapmış olduğun güzel davranışlar, çocuklarına vermiş olduğun bu kadar maaşından harcadıkların çalışmalar hepsi boşa gidecek. Ve biz bunu istemiyoruz. Peygamber aleyhissalatu vesselam bunu insanlara öğretti. Nedir o 8 şart? Bir, Onlara tevhidin şartlarından birincisi ilimdir. Yani ilimle kasıt nedir? Her Müslüman tevhidi bilmesi lazım. Bunun manası nedir? Bunun bundan cahil kalamaz. Faalem enne la ilaha illa Allah bil ki Allah'tan başkası ibadete layık değildir. Demiyor söyle la ilahe illallah. Kur'an'ın hiçbir yerinde Allah subhane ve teala peygamberini emretmiyor. La ilahe illallah'ı telaffuz et. Ne diyor? Bil diyor. Bilmek ile söylemek arasında çok büyük farklar vardır. Bizler la ilahe illallah'ı söylerken bilinçli söyleyeceğiz. Ne demek la ilahe illallah? Ben bunu söylerken hangi şartları kabul ediyorum, hangi davranışlara uymam gerekir ve hangi davranışlarım benim la ilahe illallahımı bozar, bunu bilmem lazım. Bu nedir birincisi? ilimdir cahil kalamam. Manasını azimetsiz açıkladık. Neydi? Allah'tan başkası ibadete layık değildir. Her şey tazim edilen, her şey Allah'ın dışında... İbadet için kullanılan her şey Allah'ın dışında nedir? Geçersizdir. İki, bunu ihlaslı söyleyeceğim. Dünkü bizim Ebu Erva kardeşin, Abdullah burada, ihlası anlattı. İhlaslı olacak. Nedir ihlaslı? Yani tevhidi söylerken Allah'tan başkası İbadete layık değildir buna inanırken... ...bunun içine şirk karıştırmayacak. Şirki karıştırırsa... ...yine la ilahe illallahını bozmuş olur. Üç... ...bunu samimiyetle söyleyecek. Sıdk olacak. Yalandan söylemeyecek, menfaat için... ...çıkar için söylemeyecek bunu. İşte ben Müslümanların içinde yaşıyorum... ...ticaret yapıyorum... ...ticaretin bozulmaması için... ...ben de onlar gibi namaza gidiyorum... Ben de onlar gibi işte Allah'a inandığımı söylüyorum demiyor, samimiyetle söylüyor. Ve Mekke dönemindeki Müslümanlar hepsi samimiydi. Medine'de münafıklar ortaya çıkıyor. Münafıklar Müslümanların arasında gözüküp menfaati için kalmak isteyen insanlardır. Dışı Müslüman içi küfürdür. Münafığın tarifi, İzharul İman, ve ikfa-u içinde küfrü saklar ama dışına Müslümanlığını gösterir. O yüzden değerli kardeşim ihlas olacak, 3. şart sıdk olacak. Samimiyetle bunu söyleyecek, yalandan söylemeyecek. 4. yakin kesinlikle biliyor ki Allah'tan başkası ibadete layık değildir. Şüphe yok. Bu yakininde, inancında şüphe yok. Acaba belki falan heykele de tapılmasında ihtimal olabilir diye bir şüphe edemez. Kesin bilecek ki Allah'ın dışında isterse bir melek olsun, ister bir peygamber olsun, ister bir insan olsun, ister bir cin olsun, ister bir eşya olsun hiçbirisi ibadete layık değildir. İbadete yalnızca Allah layıktır. Sadece Allah'a ibadet edilir. Ne bir meleğe, ne bir peygambere, ne bir kabre, ne bir insana. Ama derse ki, ya tamam Allah'a ibadet doğru ama ben falan kabre de gideyim, oradan da yardım isteyeyim dediğinde tevhidini bozuyor. Niye? Çünkü şüphe ediyor Allah'ın ona yardım edebileceğine ve umudunu Allah'ın dışına başkalarına bağlıyor. O yüzden değerli aziz kardeşlerim bir Müslüman tevhidinde yakın olacak kesinlikle inanacak ki buna inanca Allah'tan başkası ibadete layık değildir. Ne bir melek ne bir peygambere ne bir insana ne bir cine ne bir ölüye ibadet edilir. Kalkıp nazar boncuğu aslamaz. Niye? Niye? çünkü tevhidine zarar veriyor tevhidinin şartı kesinlikle inanacak Allah'tan başkası ne fayda verir ne zarar verir o ise bu nazar boncuğunun da ona fayda vereceğine inanıyor nasıl la ilahe illallahım var diyebilir ki bozuyorsun kabre gidip bana iş ver bana çocuk ver orada kurban kesiyor umut ederekler oğlu askerden sağ selamet dönsün diye bu nedir tevhidi bozan hallerdir. Dört mü beşe mi geldik? Beş mi? Beşinci şart ise tevhidin kabuldür. Kabul nedir? Yani insan buna red edemez. La ilahe illallahı Allah'tan başkasına ibadet edilemezi kabul edecek. Diyemez, tamam ben bunu da kabul ediyorum ama aynı zamanda diğerleri de başkasına tapsın tapabilir diye, başkaları da hak ediyor diye diyemez. Yani kabul edecek Allah'tan başkası ibadete layık değildir asla. Altı, inkiyat, o da nedir? Terk edemez. İnkiyat, yani terk Allah'ın istemiş olduğu şekilde kulluğunu yürütecek. Sadece kabul etmeyecek. Kabul ettikten sonra da onunla amel edecek. Hem diyecek la ilahe illallah hem de sırf Allah'a kulluk edecek. Ama ben la ilahe illallah adam diyor Ardına diyor ki ben giderim falanın kabrinden medet umarım. Bu ne yaptı? İnkiyadı tevhidini bozdu. Niye? Çünkü yürütmede La ilahe illallah'ı terk etti. O yüzden La ilahe illallah'ı yaşaması gerekir. Yürürlüğe koyması gerekir. Kabul etmesi yetmiyor. Ben de inandım. Allah'tan başkası ibadete layık değildir dedikten sonra kalkıp ölüye diyemez. Ya filan yetiş. Ya Muhammed. Şefaat ya filan diye isteyemez. Durdurması lazım. Eğer durdurmuyorsa, terk etmiyorsa böyle davranışları o zaman o infiyadını yürürlüğe sokmamıştır. La ilahe illallahı yürürlüğe sokmamıştır. Aynı bir yasa düşünün. Yasa kabul ediliyor ama yürürlüğe girmiyor. Ne kıymeti var? Bir yasa kabul edilip de yürürlüğe girmiyorsa bir kıymeti yok. Aynı la ilahe illallah da böyledir. Kabul ettikten sonra bunu hayatında yürürlüğe koyacaksın. Nasıl olur la ilahe illallah dedikten sonra yürürlükten çıkartırsın veyahut da yürürlüğe bırakmazsın. 7 muhabbettir. وَالَّذ۪ينَ <türüle> آمَنُوا اَشَدُّ حُبَّا لِلّٰهِ Ve Allah'a iman edenler, Allah'ı her şeyden üstün, her şeyden daha fazla severler. Allah'a iman edenler, Allah'ı en çok severler. Tevhidi seveceksin. Tevhidin üstünde ne bir sistem, ne bir eşya, ne de başkasını sevebilirsin. Yani Allah'tan başkasına ibadet yapılmaz. Sadece Allah'a ibadet yapılır. Bunu en çok seveceksin. Yani hoşlan ya ben hoşlanmıyorum, niye? Ben Mevlana'da da namaz kılmak istiyorum. Kabirde de namaz kılmak istiyorum. Bunlar niye yasaklanıyor diye... Ben böyle şeyden hoşlanmıyorum deme hakkı yok. Derse hoşlanmıyorum sadece Allah'a kulluk etmeye. O zaman ne yapmış oluyor tevhidini bozuyor. Bu çok önemlidir arkadaşlar. Hoşlanması lazım. Allah'a kullukta hoşlanması lazım. Ama kalkıp hoşlanmıyorum ben illa falan şeyhe gideceğim. Ondan tövbe alaraktan Allah'a kulluk edeceğim derse... Ne yapmış oluyor? Tevhidini bozmuş oluyor. Tevhidini bozuyor. Niye? Çünkü Allah'a yalnız şekilde ibadeti hoşlanmıyor. Allah Kur'an-ı Kerim'e buyuruyor ki, iman edenler Allah'ı en çok severler. Ondan hoşlanırlar. Ve razı olurlar. Bu ise razı olmuyor. Diyor ki tamam Allah bizi yarattı, her şeyi o yaptı. Ancak benim davranışlarımda ben giderim ibadetimde falancıya da ibadet ederim bunu Allah karışamaz. Haşa. O yüzden diyor ben hoşlanmıyorum. Bir Müslüman mecburdur sırf Allah'a kulluğu sevmesi. Ve bu kulluğuna da hoşlanmamazlık koyamaz içine. 8 son maddesi şartı Allah'ın dışında bütün her şeyi tapılan her şeyi inkar etmesi gerekir. Yani kabul etmemesi gerekir. Tamam biz Allah'a inanıyoruz sizde ineğe tapın diyemez. Demesi lazım bu inek ilah değildir. Ona tapmak inek hak etmiyor bunu demesi lazım. Haca tapılmaz. Haca secde yapılmaz. O ilah değildir bunu demesi lazım. Diyemez sizin dilinizde size mübarek olsun. Dideme hakkı yoktur. O yüzden bir Müslüman onların merasimlerini kutlayamaz. Maalesef bugün çoğu hocalar buna fetva vermişler. Diyorlar ki diğer dinlerin bayramlarını kutlayabilirsiniz. Bu da tevhidin zıttıdır. 8 maddesinin zıttıdır. Niye? Çünkü onların dinlerini kutlarsan Allah'ın dışında tapılanları kabul görüyorsun. Halbuki tevhidini sekizinci şartı inkar etmeni istiyor. Düşünün bir insan dokuzuncu katta size soruyorum. Dokuzuncu kattan intihar etmek istiyor. Ona atla mı dersin, yapma mı dersin. Kutlayanlar onu intihara zorluyorlar. Atla atla diyorlar. Hayırlı olsun diyorlar. Biz ise samimiz. Biz bütün insanlığı seviyoruz. Biz bütün insanlığın hayrını istiyoruz, kötülüğünü istemiyoruz. Hepsi herkesin Allah'ın rahmetine kavuşmasını istiyoruz. Cennete girmesini istiyoruz. O yüzden biz ona iki değiliz. Diyoruz ki bak diyoruz bu din yanlış senin dinin. Bunu yapma. Noel kutlama. Yılbaşı kutlama diye anlatıyoruz. Samimi olmayanlar ise ne yapıyor? Diyor atla dokuzluk sana mübarek olsun. Aynı manadadır. İyi Noeller diyenler o insanın ölümünü devam istiyorlar. Cehennemde yanmasını istiyorlar. O yüzden aslında iyi insan ona onu kutlamayandır ve ona ikaz edendir, ona nasihat edendir. Senin yaptığın yol yanlış, bu din yanlış senin dinin diye söyleyen insandır. O yüzden diyalog diyenler aslında o insanların dokuzuncu kattan intihar etmelerini alkışlamasıdır ve en büyük hainliği yapıyorlar. Bundan daha büyük ihanet olamaz. Müslüman samimidir. Peygamber aleyhissalatü vesselam bir Yahudi çocuğunun ölüm yatağında haberini duyarken kalkıp yanına gidiyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam elde fırsat düşmanının bir çocuğu. Bir Yahudi çocuğu. Bırakın gebersin. Bir Yahudi dünyadan eksilsin demiyor. Kurtulmasını istiyor. İnsanlığa merhamet olarak gönderilmiş. Ve bizler de onun Etbasıyız. Onun yolundan giderleriz arkadaşlar. Nasıl olur da ben bugün peygamberimin yolunun dışında bir yolu desteklerim. Ve onu doğruymuş gibi tasdik ederim. O yüzden tevhidin şartı hayır arkadaş sen yanlışsın. Senin taptıkların batıldır. Ve Allah katında hiçbir nasibin yok. Bu hal üzere ölürsen... İslam dininin dışında ölürsen... ...gideceğin yer cehennemdir. Bunu Allah diyor. Ya sen çok sertsin. Ben sert değilim. Bunu Allah diyor. Ben demiyorum diye. Allah buyurur Kur'an-ı Kerim'de... ...kim İslam'ın dışında başka bir din ile... ...benim yanıma gelirse... ...o kaybedenlerdendir diyor. Varacağı yer ebedi cehennemdir. Bunun için... Bütün dünyada savaşlar oluyor. La ilahe illallah için oluyor. Peygamber Aleyhissalatu vesselam'dan günümüze kadarki mücadele hak ve batın mücadelesidir. La ilahe illallah ile la ilahe illallah taraftarları ile düşmanları arasında bir mücadeledir. O yüzden değerli kardeşim bu 8 maddeyi bilmemiz gerekir ve bununla yaşamamız gerekir. Kim bu maddeden bir maddesini kabul etmese, yaşamazsa ahiret günü ona bu fayda vermeyecek. Çünkü başta dedik iki şart var. Bir manasını bilecek ve iki ona göre hareket edecek. Bu da nedir? Bu 8 maddedir. Dördüncü soru ise ben ne zaman bu la ilahe illallahı bozmuş oluyorum? Tevhidimi bozmuş oluyorum. Bunu da bilmesi lazım. Bu da üç türlü olur ya şirk koşarak ya küfre düşerek veyahut da nifak ile olur. Ve bu bizim konumuz olmadığından dolayı kısaca sadece anlatacağım. şimdi bu da hepsi kendisine göre bir derstir. Nedir bunlar? Bir şirk nedir? İbadette alimlerin tarifiyle şirkin tarifini yaparken buyuruyorlar ki Allah'ın sıfatlarından Allah'a ait olan hasletten bir parçasını başkasına vererekler ona tapmaktır. Bu nedir? Şirktir. Allah'ın sıfatından bir özelliğinden başkasına verip ona tapmaktır. Ve bu da şirktir. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُوا اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَيَّشَا Allah asla şirk koşanı bağışlamayacak. Allah asla şirk koşanı bağışlamayacak ancak onun dışında gelenleri başlayacağını o günahın dışındaki günahları bağışlayabileceğini bize bildiriyor. Şirk nerede olur? Kalple olur, bedenle olur, dinle olur. Kalple ne, şirk nedir? Sevgide şirk yapabilir insan. Korkuda, muhabbette şirke düşebilir. Bedenle secde yaparaktan, Allah'ın dışında başka secde yaparaktan Kurban keserekten dinle şirke düşebilir, Allah'la Muhammed'i bir gösterir. Allah ve Muhammed der, sen olmasaydın ben bu işim olmazdı deyip Allah'ın önüne o kişiyi koyması şirk türlerindendir. Bunlardan hepsi uzak olmak mecburiyetindeyiz. Ve bunları bize Kur'an ve sünnet en detaylı şekilde anlattığı halde bugün Müslümanların çoğu şirke düşmüş. Bu ümmeti Muhammed bugün şirke düşmüş olan insanlar var ve bunları uyarmamız lazım. Ümmeti Muhammed'in içinde bugün şirk var mıdır? Evet, vardır şirk. Ve çeşitleri nedir? En büyük alameti türbeler yapmak. Türbeler yapıp o türbeli yerlerde ibadet haneye çevirmek, oraları oraları kutsal belde diye saymak, en büyük şirk alametlerindendir. İnsanlık tarihinde ilk helak olan kavim Nuh Aleyhisselam'ın kavmidir. Helak oluş sebeplerine baktığımızda salih insanlara aşırı sevgiden helak olmuşlar. Cehenneme gitmişler. Niçin? Çünkü salih insanlar olan sevgilerini muhabbetlerinde aşırı gittiler. Bugün Aynısını bazı Müslümanlar yapıyor. Falan zata filan kişiye aşırı sevgiler ona aşırı gide gide onu ilahlaştırıyor. Diyor ki onun mezarını ziyaret etmek 70 hac sevabıdır. Orada bir gün namaz kılmak onun türbesinde işte 30 şehidin sevabıdır diyerekten insanları şirke davet ediyorlar. Küfür nedir? Küfür iki türlüdür. Ya inkar eder ya da yalanlar. İnkar türü vardır ve yalanlama vardır. Arasında büyük bir fark vardır. Yalanlama inkardan daha pistir ama ikisi de hüküm olarak aynıdır. Nedir onlar? Mesela Allah'ın varlığını inkar eder. Der ki ben Allah'a inanmıyorum. Allah'ın indirmiş olduğu emirleri inkar eder. Yalanlamak nedir? Yalanlamak ise kişiyi inkardan daha pis bir davranış, bildiği halde doğruyu söylediğini inkar eder, yalanlar. Yok öyle değil der. Halbuki bilir öyle olduğunu. Hururu, nefsi, kibri ona müsaade etmediğinden dolayı kabul, hakkı kabul etmesini ne yapıyor? Yalanlıyor. Üçüncü şey nedir? Nifak dedik. Nifak nedir? Nifak. Tevhidi bozan hallerden birisi dışı Müslüman gözüküp içi nedir? Küfürdür. Müslümanlara iyilik dokunsa üzülür. Müslümanlara kötülük gelse, darlık gelse sevinir. Müslümanların aleyhine çalışır. Müslümanların aybını ortaya çıkartmak için fırsat bekler. Bu nedir? Münafıktır. Ve bunların hepsinin hükmü aynıdır. Tevhidi bozarlar. Bunun dışında başka çeşit küfür var mıdır, başka terimler var mıdır? Alimler derler ki, müşrigin, münafığın, kafirin dışında diğer isimler de vardır. Nedir mesela? Mülhid. Mülhid nedir? Allah'ı tamamen varlığını inkar eden kişi. Veyahut da kitabi dediğimiz... Kitabi kimdir? Ehlil kitap olalar. Bunlar da kâfirdir Ama bunlara kitabi diye anlatılır. Yani Kur'an'lar önceki kavimlere inen kitaplar. Sonra bunlar inhiraf edip doğru yoldan ayrılar insanlardır. Şirk içinde yaşayanlardır. Zındık deriz. Bu da bir kâfir türüdür. Zındık nedir? Peygambere iman ettiğini, Allah'a inandığını, peygambere inandığını söyler. Ama dinle alay eder ve Konuştuğu zaman hep küfür konuşur. İçki helaldir ya. Kim demiş zina kötü bir şeydir haramdır. Zinanın güzellikleri de vardır der. Bu nedir zındıktır. Allah'a ve peygambere inandığını iddia eder ama konuştuğu zaman hep küfür konuşur. Bunlar hepsinin hükmü aynıdır. Tövbe etmeden ölürlerse varacakları yer hepsinin cehennemdir. O yüzden değerli kardeşim, bir Müslüman bunları bilmesi lazım ve Peygamberimiz bunu Mekke'de anlattı. 13 sene insanlara tevhidi anlattı, tevhidin şartlarını anlattı, şirkin kötülüklerini anlattı, insanları şirkten uzaklaştırmak için çalıştı. O yüzden Peygamber aleyhissalatü vesselamın Tebliğ metodu Mekke dönemindeki ilk birinci madde müşrikleri öncelikle tek olan Allah'a ibadete çağırdı. Mesajı sadece tevhiddi, aynı ondan önceki kardeşleri gibi. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki, bütün peygamberler kardeştir. Bütün peygamberler kardeştir ve hepsi aynı şeye çağırdılar. وَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْعًا Yalnızca Allah'a kulluk edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın buyurdular. Ve bu da neyi gösteriyor biliyor musunuz? Mekke döneminde peygamber aleyhissalatü vesselam neden tevhid ile başladığını, neden Mekke döneminde tevhid ile başladığını da başka bir mesele ile başlamadı. İslam'ın bu kadar güzellikleri olan meseleler var. Onlarla başlamadı da en zor, en ağır meseleden başladı. En zor mesele bir insana tevhidi kabul ettirmektir. En zor meseleden başladı. Neden? Çünkü en büyük hastalık Mekke döneminde şirk idi de o yüzden. Mekke'de en büyük hastalık ve en tehlikeli hastalık mikrop, insanlar için en zararlı olan davranış... Şirktir de o yüzden. Şirki önce temizlemek mecburiyetindeydi. Şirk olduğu müddetçe güzel ahlak, güzel davranışların bir fayda vermeyeceğinden dolayı doğru bir tespit yaptı. O yüzden bizler de tespiti yaparken doğru tespit yapmamız lazım. En tehlikeli hastalık bu topluluk için nedir? hangi topluluktan hangi hastalıktan başlamamız lazım bunu iyi öğrenmemiz lazım evet ameliyat zor olabilir çünkü tehlikeli bir şey ama o ameliyat başarılı olursa kurtulacak o yüzden cemaatlerin çoğu ne yapıyorlar aman tevhidi konuşmayın tevhidi halletmişiz biz partimizi çalıştıralım cemaatimiz yükselsin hocamızı meşhur edelim Falan kişiyi şahsiyetini yükseltelim, tevhidi sonra yaparız. İleride diyerekten hastayı öyle hasta halinde bırakıyorlar. Bir de bakmışsın hasta veremden ölmüş, kurtulamadı. O yüzden aleyhissalatü vesselam rahmet peygamberidir. Ve biz o peygamberin yolunda giden insanlar olarak en zor operasyonu, ameliyatı gerçekleştirmek için hazır olmamız lazım. Çünkü en zor operasyonu yaptı. ...en ağır ameliyatı yaptı arkadaşlar. O yüzden... ...düşmanı çok oldu. Aleyhissalatü vesselam... ...bu işi düşmansız da yapabilirdi belki. Derdi ki... Ya ...ben en bunlarla biraz... ...oturup... ...içkinin kötülüklerini anlatayım. Zinanın kötülüklerini anlatayım... ...bir muhabbetimiz olsun. Diğer bu... ...Allah'a kulluğu... ...tehlikesi, şirkin... ...sonra anlatırım, tepki büyük olacak... Kabe'de 360 put var. 360 putun önünde ben nasıl kalkacağım diyeceğim la ilahe illallah demedi. En zor görevi üstlendi. Çünkü biliyordu ki Allah azze ve celle ondan kurtuluş için kabul fayda vermesi için o insanın ameli ahirette fayda vermesi için Müslüman olarak gelmesi lazım. O yüzden düşünün bir insanın Kalp, kalbi durmuş aynı zamanda kolu kırılmış. birisi Kalbi durmuş hastanın bir de kolu kırık. Doktorlar ise biz önce bu kolunu iyileştirelim sonra kalbine dön dese ne olur? Hastaya fayda verir mi? Vermez. İşte o yüzden arkadaşlar biz de bu topluluğun içinde evvela tevhidi işlememiz lazım. Ben onun kolunu düzelteyim derken adam kalpten gidiyor. Şirkle ölüyor. O yüzden korkmayacağız. Çekinmeden insanlara tevhidi en güzel şekilde, en hikmetli şekilde ispatlarla getireceğiz. Gelin tek olan Allah'a, O'nun istemiş olduğu şekilde kulluk edelim. Seni bundan engelleyen nedir? Allah sana yetmiyor mu? Falancaya gidiyorsun, yardım istiyorsun. Allah'ın gücü buna yok mu? Allah seninle beraber olsa yetmeyecek mi? Bunları anlatmamız lazım. Bununla çıkartılan ders Mekke döneminde nedir? Bir davetçi toplumun en büyük hastalığı olan, tehlikesi olan şeyleri tespit etmesi lazım ve en ağır hastalıkların önce kaldırılması için çaba göstermesi lazım. İki, Mekke dönemindeki ayetlere baktığımız zaman dedik ya 80 küsur sure Mekke döneminde inmiştir. Bu sürelerin özellikleri çoktur. Mekke süreleri ve Medeni süreleri arasını ayırt etmek için alimler bazı ipuçları vermiştir. Cehennemi anlatan ayetlerin çoğu de bulunan ayetler hepsi Mekki'dir. Kısa olan süreler Ve kısa ayetli olan süreler çoğu nedir? mekkidir Mekke'de inmiştir. Kafirlerin aklına hitap eden ayetler, şirk ayetleri, tevhide çağıran ayetler hepsi Mekke'dir. Bu ayetlere baktığımız zaman, Aleyhissalatü Vesselam'a öyle ayetler iniyor ki, müşriklerin eli kolu bağlanıyor, cevap veremiyorlar. Eli kolu bağlanıyor, cevap veremiyorlar. O yüzden değerli kardeşim bizler de davet ederken aynı uslubu yapacağız. Nedir uslub? Onlara açık, akla ters değil, vicdana ters değil, adalete ters değil... Her şeye uyum içinde olan dinimizi güzel kanıtlarla, ispatlarla getirip sunacağız. Ve anlatacağız ki arkadaş senin gittiğin yol yanlış. Bak şu ayete terssin. Hiç düşünmüyor musun? Ölümden sonra seni ne beklediğini. Bu dünyanın geçici olduğunu, ahiret gününün olduğunu, ahiret günü sana hesap sorulacak. Dünyada yaptığın bütün davranışlardan, nimetlerden hesaba çekileceksin düşündürmeye sürükleyeceksin öyle sürükleyeceksin ki o kendini elini kolunu bağlı hissedecek ve teslim olmaktan başka bir çaresi görmeyecek ve o yüzden insanlar böylece Mekke döneminde Müslüman oldular aklını kullandılar vicdanını kullandılar ve ayetleri işittiler ve elleri kolları bağlı kaldı cevap bulamadılar her iddia etmiş oldukları müşriklerin iddialarına hemen ayet geldi cevap verdi ve bugün elhamdülillah Kur'an'ımızda İslam dininde cevap veremeyeceği hiçbir mesele yoktur müsteşrikler araştırma yapıyorlar buyuruyor ve diyorlar ki müsteşrikler peygamber aleyhissalatü vesselamın siresine baktık baştan sona kadar 23 seneyi araştırdım 23 senede Peygamber Aleyhisselatu vesselam'ın düşmüş olduğu problemlere karşılık vermiş olduğu davranışlarında en mükemmel bir davranış görüyoruz Yani şu anda başına bir şey geliyor Camide oturuyorsun mesela içeri birden hırsız girdi nasıl davranacaksın Seçenek bir. Seçenek 2, seçenek 3, seçenek 4. Peygamber aleyhissalatü vesselam bütün bu davranışlarda hep en doğru seçeneği almış. Hiçbir okul okumamış, hiçbir üniversite gitmeyen bir peygamber aleyhissalatü vesselam en ani, en acil durumlarda bile, acil karar vermesi gereken olaylarda bile hep en doğru kararı vermiş. En basit örnek. Bir sahabi, bir çocuğu peygambere getirip şikayet ediyor. Sen kendini onun yerine koy. Bir sahabi, çocuğu getiriyor peygamberin aleyhissalatü vesselamına. Diyor ki, ya Rastu bu benim bahçeme taş atıyor. Taş atıyor hurma ağaçlarına. Taş atıp, hurmaları yere düşürüp, hurmaları yiyor. Şimdi ne cevap verecek? çözüm bulman lazım onu da kırmayacaksın çocuğu da kırmayacaksın iki taraf için en mükemmel sonucu getireceksin yani o da razı olacak öbürü de razı olacak ve bu da gösterir ki aleyhissalatü hevasından konuşmadığını dini aktarmada tebliğde vahiyle konuştuğunu anlıyoruz ne dedi evladım niye yaptın sorduğunda dedi ki ben hurma yemek istiyorum niye taş atıyorsun Hurma yemek istiyorum. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam çocuğa dedi ki taş atma yere düşenleri ye dedi. Yerde olan hurmaları ye. Bahçe sabit dedi, buna razıyım. Yere düşmüş olan rüzgardan düşmüş olan hurma tanelerini yesin. Çünkü taş attığı zaman dallar kırılıyor. Ağaca zarar veriyor. Nedir en güzel bir sonuç getiriyor. Demiyor ya bu, bu çocuğundan bana getirdiniz. Ne istiyorsunuz benden? Ben peygamber miyim? Çocuk bakıcım sıyım mı demiyor. Demiyor bunu arkadaşlar. Her hayatın her şeyinde en güzel davranışı sergiliyor. O yüzden uzmanlar diyor ki bir insan bu kadar isabet edemez. Bu muhakkak peygamber olması lazım. Buna birisi yön veriyor. O yüzden değerli kardeşim aleyhissalatü vesselam cevap verirken onu iyi okumamız lazım o cevapları ve bugün çünkü aynı sorunlar aynı cahiliye dönemini dün anlattık aynı insanlar şekilleri değişik isimleri değişik düşünce aynı insan aynı cahil aynı müşrik aynı inanç sadece ismi farklı rengi farklı o yüzden cevap aynı cevap Aynı cevapları verirsek inan edin onların da elleri kolları bağlanıp insanlar nasıl Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında grup grup İslam'a girdilerse bu de böyle çalışırsak, dinimizi anlamış yaşarsak, davet edersek onlar da kabul etmemek yolları yoktur. Mecbur kabul edecek. Onun için inatçı olmayanların ona İman için hiçbir neden bırakmıyordu. Hiçbir neden bırakmıyordu. Bugün biz bir araştırma yaptık. Almanlarda Müslüman olan Almanya'da niçin Müslüman oluyorlar? Çünkü davet yaptığımız zaman acaba bunlara nasıl ulaşabiliriz? En çok cevabı ne aldık biliyor musunuz? En çok neden Almanların Müslüman olduğuna aile yapısında şikayetçiler. Avrupalıların aile yapısı olmadığını, birliğin olmadığını, insanların tek yaşadığından şikayetçiler. Ben Almanla şimdi konuştuğum zaman, bazı Almanlar bizim camiye giriyor davet yaparken, ona ilk sorup ailen var mı diye başlıyorum. Adam yüzü değişiyor, böyle titriyor. Elini koruyor, bak İslam'da aile yapısı var, ben babamla görüşüyorum, çocuğum var, şuyum var, bunu anlatıyoruz, çoğu daha çok ısınıyor. O yüzden Aleyhisselatu vesselam muhaliflerin elini kolunu bağladı ve samimi olanların teslim olmaktan başka bir yolu kalmıyor. Tespit etmemiz lazım. Bu insanların sosyal problemleri nelerdir? Ve o problemlere İslam'ın getirdiği çözümlerin en mükemmel olduğunu gösterdiğin zaman insan o yüzden Müslüman oluyor. Şu anda bizim camide 53 yaşında bir Alman, geçen ay Müslüman oldu Hans Yürgen isminde Hamza adını aldı. Neden Müslüman oldu biliyor musunuz? Kurban Bayramı, yılbaşında Kurban Bayramı'nda iş yerindeki Türk kadınlar bayramda birbirlerine sarılmışlar. Birbirlerine bayramın mübarek olsun diye kadınlar sarılmışlar. O da onların başı. gittiğim dedim ya her gün bir araya geliyordunuz ama hiç sarılmıyordunuz. Bugün neden birbirinizi sarılıp öpüyorsunuz? Merak etmiş adam, Alman. Demişler bugün bizim özel günümüz, bizim özel günümüze böyle kendimize sarılırız. Bu adamı Kur'an'ı araştırmaya sebep oluyor. Basit, bizim için çok basit bir doğal bir şey ama onun için felaket büyük bir olay. Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor, Büyü güne hürmet etmeyen, küçüğünü sevmeyen bizden değildir buyuruyor. Biz büyü sevmek mecburiyetindeyiz. Velev ki gayrimüslimde olsa büyüğünse senin onun hakkı vardır peygamber Aleyhisselatu vesselam diyor. Birisi geliyor diyor ya Rasulallah ben sana beyat ettim ama evde annem babamı da ağlattım. Diyor git onlara geri dön nasıl onları ağlattıysan şimdi de güldür diyor. Bunu hangi düzen söylüyor? Buşa her gün mektuplar gidiyor. İrak'ta binlerce çocuk annesini Ağlıyor diye gittiği halde diyor mu tamam geri çekilin. Bırakın ağlasın diyor. Bizim peygamberin davranışına bakın. Adam Müslüman olmuş geliyor. Sahabi diyor şimdi git anneni babanı güldür diyor. Hangi din bunu söylüyor? Hangi sistem bunu diyor? Buradaki sistemde çöpü alıp attığın zaman yere 10 euro mu 20 euro bizim Almanya'da 30 euro cezası vardır kadının. Bizim sistem, İslam daha üstündür. Niye? Siz çöp atana ceza veriyorsunuz. Biz ise çöpü kaldırana mükafat veriyoruz. Hangisi daha üstündür? Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? İmanın 70 küsur şubesi vardır. En altı yoldaki eza'yı kaldırmaktır diyor. Bunun için cennete girebilirsin eza'yı yoldan kaldırmaya bizim din mükafat veriyor. Gördünüz mü hangi bir kurum, hangi sistem eza'yı kaldırdı diye ona mükafat veriyor. Üstün olamazlar. Çünkü bu kuralı Allah koymuş. Bizi yaratan Allah subhane ve teala koyduğundan dolayı onlar ne düşünseler bile Allah'ın getirmiş olduğu hükme üstün olamazlar. Ve mecburlar sonunda teslim olmaya Bugün Avrupa'nın parlamentosunun çıkartmış olduğu ticari yasaların yüzde seksenini şu anda şeriattan alıyorlar. Yüzde doksanını dahi diyebiliriz ticaret yasalarını. Yani alıcının garantisi, satıcının garantisi, maddeler hepsi şeriattan almaktır. Ama bunu itiraf etmiyorlar. Şeriat kaynağı. Niye? Çünkü en güzel çözümü sonucu şeriat vermişti o yüzden bunları demek lazım elini konu böyle bağlayacaksın ama bizler bugün habersiz bir şekilde Allah'a kulluk edersek zannedeceğiz ki dünyayı da Avrupa yarattı haşa her şeyin mükemmelin Avrupa yapıyor biz bir işe yaramıyorduk bizim geçmişimiz bir şeye fayda vermemiş diyerekten bize öğretecekler tabi ve biz de bunu kabul edeceğiz bilmiyoruz habersiziz o yüzden tevhidi bilmemiz gerekir 3- Sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke döneminde tebliğ metoduna baktığımız zaman çıkartacağımız derslerden bir tanesi de en güzel uslup ile onlara hitap ettiğini görüyoruz. Şairler bile teslim oluyorlar, konuşamıyorlar. Bu da önemli bir hasbettir. Gelen vahi öyle bir ağır kelimelerle geliyor ki şairler dahi cevap veremiyorlar. Şair peygamber önünde duruyor, şiirini okuyor. Vahi onu bir harf ile yok ediyor. Bir harf şairin pes olmasına sebep oluyor. Ha biz bugün Arap dil edebiyatını anlamadığımızdan dolayı bunu anlayamayabiliriz. Şimdi ben Hollandaca bilmiyorum. Bir Hollandalı burada gelip konuşta... Bir yabancı Hollandalı gelip konuşsa, Hollanda'cayı öğrenmiş olamayıp da Hollanda'lı olamayıp ne güzel konuşuyor, ne güzel isabetli kelimeler aldı. O yüzden biz Kur'an'ı anlamadığımızdan dolayı, Kur'an'ın belagatını hissedemiyoruz. Ama aleyhissalatü vesselamın zamanında yaşayan insanlar, en büyük şairler, onun zamanında yaşadığı zaman, onları bir harf ile bak kelime cümle demiyorum. Bir harf ile Kur'an durdurtuyordu. Adam geliyor peygamberde şiir okuyor. Şimdi peygamberden cevap bekliyorlar. Nun. Nun ya bir harf. Bir harfle şair teslim oluyor. Bize göre ya bunun bunun ne manasıdır diyebiliriz. Ama bir edebiyatçı bunun ne manaya geldiğini o zaman anlıyordu. Bizim için basıca bu bir harf harftir diyebiliyor. Ama bir edebiyat yapan karşı tarafından hasmından cevap beklerken ona öyle bir cevap veriyor ki vahilen bir harfle onu yok ediyor. Nun. Nun diyor ve adam teslim onu bitiyor tamam geri çekiyor Gördü, bu bu şairde bunu konuştu şiir olamaz. Buna başkaları öğretti bu sözleri diyerekten taktik değiştirmeye çalışıyorlardı. O yüzden aziz kardeşlerim, Kur'an'ın uslubunu öğrenmemiz lazım. Kur'an'ın uslubuyla insanlara konuşmamız lazım. Kur'an'ın konuştuğu şekilde insanlara konuşacağız. Ama bugün insanlarımız, aman sakın korkutmayın. Sakın korkutmayın. Allah diyor, ey ehl-i kitap... İman edin. İman edin. Niye? Çünkü öyle bir zaman gelecek. Eğer iman etmeden önümüze gelirseniz yüzleri çevrilen o günden sakının diyor. Yüzleriniz dönecek diyor. Yüzleriniz arkaya doğru döndürilecek. da öne doğru döndürilecek. Öyle bir gün var arkadaş. Bunun şakası yok. Bu uslup, Kur'an uslubudur. Bu şiddet uslubu değildir. Bu insanın düşünmesine sebeptir. 4 davet uslubunda Mekke döneminde Peygamber aleyhissalatü vesselam önce daveti akrabasından başlamıştır. En yakınlarından başlamıştır. Eşinden başlamıştır. Hazreti Hatice kadınlardan ilk Müslüman olandır. Güvenilir insanlarla başlamıştır. Rastgele insanlarla başlamamış Akıllı, düşünceli insanlar, ahlaklı olan insanlara önce davet yapmıştır. En yakın çevresiyle başlamıştır. Hazreti Ebubekir'e davet etmiştir. Rastgele seçmemiştir. O yüzden seçerken bile bakıyoruz ilk Müslüman olanların kadınlardan ilk olan Hazreti Hatice oluyor. Erkeklerden ilk Ebubekir Sıddık radıyallahu anh oluyor. Efendim çocuklardan Amca çocuğu Hazreti Ali oluyor. Ondan sonra Hazreti kölelerden ise azat edilmiş kölelerden Zeyd İbni Harise radıyallahu anh'ı ne oluyor? İslam'a giriyor. Yakın çevresinden başlanıyor. Güvenilir insanlarla başlıyor. Rastgele herkesle başlamıyor. Niye? Çünkü sonuç alamazdı. Rastgele gibi ya şöyle yapsaydı sonuç alamazdı. Ne yapıyor? Önce ailesiyle başlıyor. Çünkü evde huzur olması lazım arkadaşına önce anlatıyor. Çünkü eğer arkadaşı anlamamışsa çevresini nasıl anlasın? Uzaktaki nasıl anlasın? Ama sen beni tanıyorsun. Benim hiç yalanımı gördün mü? Birisini aldattığımı gördün mü? Birisine zulüm ettiğimi gördün mü? Bak bunları ben durup dururken 40 sene sorun Mekke'ye sorun Mekke dağlarına kırk sene 40 sene Peygamber Aleyhissalatu Vesselam kimse yalan söylememiştir 40 sene boyunca. Hiç makul müdür 40 yaşından sonra bir adam Allah'a yalan söyleyecek? 40 sene hiç kimse ona yalancılığını görmemiş olanlar. He birden bu insan bir gecede kalkıp da Allah'a 23 sene yalan atacak? Mümkün değil. 40 sene Kimseye yalan atmayan insan, dolandırmayan bir insan bir gecede kalkıp kainatın sahibi olan Allah subhane ve teala'ya yalanlar uydurmaz. O yüzden sağlam zemin hazırladı. Yakın akraba, güvenilir insanlara davet etmesinin sebebi sağlam bir zemin hazırladı. İhanete uğramaması için davete uydurdu zarar gelmemesi için sağlam bir zemin yaptı. İçkiciye gidip hemen anlatmadı. En çok putlara, tapana gitmedi. Seçti bu, bu toplumun içinde en dürüst insanlar kimdir? O yüzden siz de gitmeniz lazım. Hollanda'da hangi belediye başkanı, hangi politikacı, hangi kilisede görev yapan adam, hangi müessese görev yapan, günahıyla fazla meşhur değil, daha çok tanınmamış, facir olarak bilinmeyen insanlar gidip davet yapacaksınız. Böyle sempozyonlara en azından 60-70 tane müessese şehirdeki müesseseleri davetiye göndereceksiniz. Biz Almanya'da bir salon organize ettiğimizde ta Yahudi teşkilatlarına kadar mektup davetiye gönderiyoruz. Herkese gönderiyoruz. Kim gelirse gelebilir. Ben niye bunları mahrum edeyim? Çağıracaksınız ve geliyorlar. Geçenlerde Doğum Kilisesi'nin en büyük sorumlusu geldi, papazı geldi. Oturdu ayetler okuyoruz ona. Mecburuz bunu anlatmaya. Zemini hazırlamamız lazım. Bu zemini ya ben yapamam illa şu yapacak diye bir kural yok. Peygamber aleyhissalatü vesselam bir ara kendi içinden müşrikler ona hep söyle söylerler Allah kala kala seni mi seçti derken kendisinde hissediyor ya doğru ben niye ben bir yetimin çocuğuyum ben Mekke'de fazla güç sahibi olmayan birisiyim Allah beni seçti diyerekten Cebrail geliyor vahiy getiriyor bu düşünce kapılma ya Muhammed bu Allah'ın bir farklıdır ve Allah dilediğine verir biz de böyle olmam yani ben kimim diye bir şey yok ki kardeşim sen yaşıyorsun sen çok kıymetli bir insansın İnsan olmak hasebiyle Allah Azze ve Celle çok mahlukattan üstün tuttu. Ve bu faziletini Allah için harca bu üstünlüğünü Allah'a iade et. Onun dinine çağırarak da hizmet ederekten. Hiç beklemediğin insanlar bakarsın doğru adımlarla yaparsan. O yüzden Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke döneminde çağırdığı insanların çoğu başta olmak üzere bu üç sene gizli davet dediğimiz dönemde hep fıtratı sağlam olan insanlara çağırmıştır. Fıtratı bozukları bırakmıştır. Başta onları çağırmamıştır. İlk başta hitap ettiği insanlar baktığımız zaman Hazreti Osman, Abdurrahman İbni Avf gibi bir sürü Saad İbni Vakka'nın hep fıtratı temiz olan insanlar. Ve bunlar daveti hemen kabul eden insanlar. O yüzden bizlerde fıtratı bozulmamış nice Hollandalı komşun var. Bak hangisi sakin, hangisinin fıtratı bozulmamış, başına onunla seni engelleyen nedir? 5 Müslümanların Mekke döneminde aldığımız derslerden bir tanesi de Müslümanların zayıf olduğu adetçe, güççe değil. Çünkü çoğu insanlar bunu karıştırıyorlar. Diyorlar ki Mekke'de Müslümanlar güçsüzdü. Bu doğru değil. Müslüman hiçbir zaman güçsüz değildir. Niye? Çünkü seninle Allah var. Bizim dünya için biz saltanat kurmuyoruz ki. Biz ahireti talep etmişiz. Ahireti isteyen insan hiçbir zaman Zararda değildir. O yüzden peygamberimiz bile taaccüp ediyor bu, bu olaydan. Diyor Müslümanın işi ne acayip bir iştir. Başına dert gelse hamd eder, iyilik gelse şükreder. Niye? Bu anca Müslümana verilen bir haslettir. Başka hiçbir insanda bunu bulamazsın. Başına sıkıntı gelse hamd eder elhamdülillah der. Oğlun öldü elhamdülillah. Falan kişi malından şu kadar çaldı. Elhamdülillah. Daha gücün olabilirdi. Bu Müslümana verilen bir haslettir. Ama bir kafire göre intikam istiyorum, onu mahvedeceğim, berbat edeceğim. Elbiselerini yırtıyor, bağırıyor, çağırıyor. Ve güzellikle de ona ulaşsa gene de şükrediyor. Niye? Çünkü biz ahiret için yatırım yapıyoruz. Bizim dünyada bir saltanat peşinde değiliz ki. Hangi Müslüman dünya için... Bir yurt kuruyorsa, boş bir alan üzerine kurmuş oluyor. Yani havaya kurmuş oluyor. Başına düşecek. Bizim amacımız ahiret yurdudur. Biz ahiret için yatırım yapıyoruz. O yüzden değerli kardeşim, Müslümanlar adet olarak zayıf idiler. Ama güç olarak güçsüz değillerdi. Niye? Sahabi o kadar asabi insanlarmış ki İslam'dan önce... Okuyoruz, duyuyoruz Siyer kitaplarında bir basit spordan dahi hemen birbirleriyle savaş yapan insanlarmış. Bir yarışma yaparlarmış. Yarışmada diğer kabile kazandı diye kılıçları çeken insanlar bunlar. Ve bu insanlar bu insanlar Müslüman oluyor. Ebu Cehil geliyor ona sövüyor. Sen şusun, sen şusun. Ve bu adam suku edip sabır ediyor. İstese onun kılıçla dilim dilim keser. Ama Allah Azze ve Celle ondan sabır emretmiş. Ona Allah için sabır ediyor. Ebu Cehil'in evinde bin tane bekçisi yoktu. Kapısı açıktı Ebu Cehil'in. Geceleyin hangi sahabe isteseydi Ebu Cehil'i, Ebu Leheb'i dilim dilim keserdi. Güç vardı Müslümanlarda. Güç yok değildi demek yanlıştır. Ama Allah Azze ve Celle onları imtihan ediyor. Sen benim için mi Müslüman oldun? Yoksa nefsini kabartman için mi? Bir benim yolumda bir ezil bakalım kulluğunu göster bana bakalım o yüzden sabrettiler sabrettiler sahabe yoksa sen geleceksin Abdurrahman İbni Af'a söveceksin o da bu boynunu yiyecek bir şey demeyecek bunu İslam'lar önce yapsaydı birisi onu dilim dilim doğrardı Hazreti Ömer'e söveceksin Mekke'de o da sana bir şey demeyecek Niçe sahabelette kalkıp intikam alıp geceleyin hepsini havaya uçurabilirlerdi. Mina'da Akabe Bey atında dahi, ikinci Akabe Bey atında gizlice Müslümanlar hac mevsiminde peygambere beyat ederken Ensar oradan şeytan bağırıyor. Müslümanlar toplanmış ey müşrikler haberiniz olsun diye bağırınca sahabe diyor, istersen bütün çadırları doğruyalım. 70 kişiyle. Ama güçsüz değillerdi. O yüzden Allah Azze ve Celle kişiye bir sahabe veriyor. On erkek bir Müslüman kadar etmiyordu. Yani bin Müslüman buradaysa karşı tarafta on bin müşrik vardı. Allah o kadar sahabeye güç vermiş. Ama şimdi diyor sizin gücünüz zayıfladı. İman zayıfladı, ikiye bire düşürdü Allah Azze ve Celle. İkiye bir olduk. Ona birdi bizimkiler, öncekiler. Müslüman bir Müslüman on kafire bedel idi. Şimdiyse Allah diyor Kur'an'da ikiye bir oldu. Niye? İman zayıflıyor. Gittikçe Müslümanlar zayıflıya zayıflıya şey oluyorlar. Ama sahabe döneminde sahabe güçlüydü. Ancak onlar sabırı öğrendiler. Allah için fedakar olmayı, zorluklara katlanmayı öğrendiler. Çünkü bu bir ibadettir. Sana yapılan bütün eziyetler, ah bak sana Arap olmuşsun bu sakal ne diyenler, sana eziyet veriyorlar ve istesene sen bir yumruk vurursun. Vuramaz mısın? Vurursun. Ama bunu niçin yapmıyorsun? Allah için sabredeceğim. Ben bunu mükafatını Allah'tan bekliyorum. Hanımına bak. Kara giyinmiş. Bu kar, karınca kafalılar vesaire diyenlere biz tepki koyamaz mıyız? Koyarız. Ama tepkimiz Allah için olması lazım. Ve bunu Mekke döneminde Allah ümmetine peygamber aleyhissalatü vesselamdan gelecek olan sonraki insanlara ders olsun dersler çıkartılsın diye sabrı öğretiyor ya bugün iki Hollandalı genç hadi şuraya hava uçuralım hadi şunu keselim şu rejisörü şey yapalım Direkte. ne var ya siz hazreti ömerden daha mı cesursunuz daha mı imanlısınız sadi ibni ebi vakkaz bunu yapamaz mı diye bu cehile yapabilirdi Talha bin Ubeydullah radiyallahu anhu Uhud'da peygambere müdafaza 80 tane yerden yaralanan sahabe Mekke'de bunu yapamaz mıdır? Uhud'da bunu yapabilen Mekke'de daha hayli yapar daha gençti daha dinamikti. Ama dur ya Talha, otur. Vakti değil. Allah bizden bir şey istiyor, samimiyet görmek istiyor, kulluk istiyor. Ama biz ya bunlar niye böyle? Bunları böyle yapmamız gerekten sırf nefsimizi tatmin eden yolları yolları arıyoruz. Allah için de bu ibadettir. İbadettir. Mutaffifin suresini okuyun. Mutaffifin suresinin son ayetlerini okuyun. Bizimle bugün alay edenlerle ahiret günü biz onlarla alay edeceğiz. Biz onlara güleceğiz. Biz Allah'a Allah'ın bize vaat ettiğine kavuştuk Sizle kavuştunuz mu diye biz onlarla alay edeceğiz. Ama bu dünyada Allah bizden samimi kul olmamızı istiyor. Dürüst olmamızı istiyor ve tüm baskılara rağmen sabrı öğrenmemizi ve dinimizden taviz vermeymeyi öğrenmemizi istiyor. Güzel zamanda herkes iyi Müslüman olabilir. Herkes Medine'de sahabiyim diye iddia edebilir. Ama zorluk döneminde hemen en basit kuşkudan dolayı gözaltına takiplere alınan dönemde dinini yaşıyor musun? Müslümanlığından övünüyor musun? Tevhidini anlatıyor musun? La ilahe illallah için hizmette bulunuyor musun? Yoksa ben taktik değiştirmem lazım, onlar gibi olmam lazım, şimdi zamanı değil mi diyorsun Bunu bilmemiz lazım aziz kardeşleri. 6 Yani ve Mekke döneminde savaş izni verilmedi ve bunun çok hikmetleri var. Güçsüz olduklarından değil. Müslümanlara sabrı öğretmek için. 13 sene Müslümanlar sabır ediyor. 13 sene boyunca sabır. Biz bak bir ay sabır edemiyoruz. Bir ay sabredemiyoruz, bir sene sabredemiyoruz. Bir bakıyorsun kardeş namaza başlıyor, iki ay sonra gene bırakmış. Sahabe gelecek, adam geliyor, deve leşiyle he, işkembesini peygamberin üzerine atıyor ve sahabe bunu görüyor ve sabrediyor. Sabrı öğreniyor. Bugün Müslüman nasıl tepki yapacağını bilmediğinden dolayı gene Danimarka karikatürlerinde ve diğerlerinde nasıl hareket edeceğini bilmediğinden dolayı sabırı nasıl kullanacağını bilmediğinden dolayı tepkisini ters kullanarak Müslümanların aleyhine tekrardan zarar dönüyor. 6 Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Mekke döneminin ilk dönemi 3 sene dedik ki gizli davetti. Ve bu gizli daveti çok hikmetleri var. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam dirençli, gayretli insanları etrafına topladı önce. Ve onları Darül Erkam'da, deniliyor ki Darül Erkam'ın evi hemen Safa Tepesi'nin diplerine yakın olan bir yerdeymiş. Ve orada onları yetiştirdi. Tevhidi öğretti 3 sene boyunca. Ondan sonra ayet geldi. Bundan sonra gizli olmayacağını ve... Daveti açıktan yaptılar. Ve bunun sebepleri vardı. Neden? Gizli yaptı. Böylelikle Aleyhisselatu vesselam kardeşlik bağını o az olan insanlar arasında iyice birleştirdi. Güçlülük, kardeşlik din kardeşliğinden olabileceğini o insanları eğitti. Nesep'ten daha büyük kardeşliğin olduğunu, İslam kardeşliğinin olduğunu onlara izah etti. Çünkü bu insanlar düne kadar ırkçı insandı. Kureyşliler çok feci ırkçı insanlardı. Bir zenciyle sen birsin eşitsin desen asla kabul etmezdi. Bunu 13 sene sonra peygamberimiz dedi. Arapla Acem arasında fark yoktur diye. Kabul edemiyorlardı. Nasıl? Benle bir köle Habeşli aynı mıyız? Demek bunlara zor geliyordu. Nasıl bir Hollandalıyla bir Afrikalıyım eşit görmüyorsa kendi nefsinde, nasıl ben bir Kenyalı Afrikalıyla Hollandalı eşit midir kabul edemiyorsa he aynısı Mekke'dir kölemdeki o Darul Erkam da aleyhissalatü vesselam o insanları direnişini yükseltmesi için kardeşlik bağını oluşturdu. Ve o kardeşlik bağında insanlara birlik olmalarının yollarını öğretti. Ve davet açık olunca artık onlar birbirine duvar gibi örülüyordu. Öbürü de, ya ben senin abinim, ben senin amcanım sen bunun mu sözünü dinliyorsun deyince o diyordu o benim kardeşimdir. O benim kardeşimdir deyip kardeşini müdafaa ediyordu. O kadar oldu ki Bilal Habeşi Bilal'i Ebubekir satın aldı. Geldi Ümeyye İbni Halefe dedi ki ya Ümeyye sat bana bunu işkence yapma buna bana sat bana köle lazım o da dedi ben çok para isterim ne istiyorsun? 200 dirhem aldı ver dedi sonra Ümeyye güldü dedi ya seni ben tüccar biliyordum ya Ebu Bekir ben seni iyi bir tüccar biliyordum ben zannettim ki sen benimle pazarlığa oturacaksın o da ona cevaben diyor ki ya Ümeyye Sen benden bunun kat katını isteseydin, ben yine vermeye razıydım. Bu benim kardeşim, bu benim kölem değil. Bu benim kardeşimdir. Bu hissiyatın var mı? Bu birlik var mı? Yoksa bana onlardan? Bana onlarda Ne olursa olsun Müslümanların hali mi senin düşüncen? Aleyhisselam Mekke'de bunu yaşattırdı insanlara. Kardeşlik bağının ne kadar önemi olduğunu, tek gayenin İslam olacağını, Arada rütbenin, şerefin sadece İslam'la yükselebileceğini bildirdi. Hıyarukum fil cahiliye, hıyarukum fil İslami de tefakkahu. Dedi ki, cahiliye döneminde üstün olanlarınız, ileri gelenleriniz, İslam'da da ileri gelebilir, üstün olabilir, eğer dinde kendini yetiştirirse. Yani gayemiz tek İslam olması lazım. Mekke döneminde insanlar bunu anladılar. Gayenin tek İslam olduğunu ve İslam için çalışılmasını anladılar. 8 7 daha doğrusu aileler arası büyük kavgalar başladı Mekke döneminde. Alacağımız derslerden birisi de ve aynısı günümüzde de yaşanıyor. Aileler arası kavgalar. Hak ve batıl mücadelesi evin içinde. Aile bağlıları ...yerine inanç bağlarını... ...Peygamber aleyhissalatü vesselam kurdu. Öz amcası olan Ebu Leheb'le... ...aile bağları kırıldı... ...ve Ebu Bekir'le... ...inanç bağlarını kurdu. Osman İbni Affan'la... ...kardeşlik bağlarını kurdu. Ve bu da gösteriyor ki... ...Müslümanlar ancak... ...aile bağlarının üzerinden... ...memleketlik bağları üzerinden... ...daha yüksek bir bağ taşınırlarsa... İman bağı üzerine birleşirlerse o zaman Müslümanlar güçlü olabilirler. Ama bugün görüyoruz haberlerde işte Kuzey Irak'a girmiş, o orayı vuruyor, o orayı vuruyor ve iki tarafta Müslümanlar sevinir. Ona seviniyor, yok olduğu diye Öbürü de ona seviniyor. Bu olamaz. Müslümanın diğer Müslümanı öldürmesi haramdır. Kanı haramdır, malı haramdır. Haksız yere gazbedemez aleyhissalatü vesselam Mekke döneminde bunu başardı ve bunu Medine dönemin ilk yıllarında da daha tatbik ettirdi ta ki ayet geldi o kadar aşırı kardeşlik bağ olmuştu ki artık ölenler mirasını ona veriyordu pay alıyordu ayet geldi hayır dedi sadece akraba bağlı olanlar miras alabilir ve böylelikle bu kardeşlik hükmü her şeyden bir miras alma hükmü kaldırılmış oldu O yüzden değerli kardeşim o kadar aile bağları yıkıldı ki onun yerine inanç bağları kurulduğu gibi aleyhissalatü vesselam o inanç bağlarına zarar gelmemesi için onları Habeşistan'a gönderdi kardeşlerini. Halbuki derdi ya ben bunlar bana iman etti kendileri riske girdiler artık ne halleri varsa kendilerini kurtarsınlar demedi. Ne yaptı? Onlara korunmayacak bir yer aradı ve onları Habeşistan'a gönderdi. Demedi beni ya burada yalnız bırakacaksınız. Ben bu Ebu Cehil'le nasıl baş edeceğim? Şu bu amcam Ebu Leheb bana her gün musallat. Bari sen gitme ya Talha. Demedi. Gönderdi. Gidin dedi. Niye? İnanç kardeşime zarar gelmesin. Emin yerde Allah'a ibadet etsinler diye Onlar için inanç bağlarının üstün tuttu. Kardeşlerini koruma altına aldı. Kendisine koruma ihtiyacı olduğu halde o insanları korumaya aldı. O yüzden Mekke döneminde aileler arası büyük kavga çatışmalar meydana geldi. Ve bu meydandaki kavgada inanç bağı üstün geldi. Ve o kadar üstün geldi ki Musab İbni Umeyr... En zengin en güzel gençlerden birisi olan Mekke gençlerinden olan kokusundan tanınan Musab o kadar dışlandı ki ailesinden ölürken kefeni dahi yoktu. Peygamber aleyhissalatü vesselam dedi ki otlarla çepenlerle ayaklarını örtün dedi öyle gömüldü yok kumaş yok örtülecek Musab'ın kefeni yok. Bunlar hepsi inanç bağı için yapıldı. Peki ben bugün bir Müslüman olarak bu inanç bağımı ne kadar koruyorum? Kardeşlerimin hakkına, hukukuna ne kadar riayet ediyorum? Hiç tanımadığım, bilmediğim bir Müslüman hakkında kolay kolay sövebiliyorum mu? Hemen hüküm verebiliyorum mu? Veriyoruz. Allah affetsin. Hiç tanımadığınız Afrika'nın falan adamını... Müslüman olduğu halde, bildiğimiz halde diyoruz ki onun Allah belasını versin bilmiyoruz. Ya nereden biliyorsun? Belki bu haberler yalandır. Neden bu inanç bağlarımızı böyle çabuk kesip atıyoruz? Düşmanlık yapıyoruz. Türkiye'deydim ben izinde. Adam köpeğin ismini Arap koymuş. Arap diyor. Ve Tunus'a da gittim geçen sene Mayıs'ta. Tunus'ta da birisi köpeğini Türk koymuş ismini. Ne olacak şimdi? Bu inanç bağını peygamber e korudu. O kadar korudu ki şehirden çıkarttı onları ya. Habeşistan'a gönderiyor. Başka bir kıtaya gönderiyor. Gemilere binip başka bir ülkeye gönderiyor. Kardeşini böyle korur. Ama burada bugün camiler yan yana birbirlerine neredeyse silah çekiyorlar. Silahla birbirlerini öldürüyorlar. Duyuyoruz Somali'de Adam, şey, Sudan'da Darfur'da secdede diğer Sudan milisleri geliyormuş secdedeki olan hepsini tarıyor. Sonra öbürsü onların başkentine gidip camide onları tarıyor. Ya bu insaf buna ya. Bu akıl nerede, vicdan nerede, merhamet nerede? Böyle peygamberimiz yapmadı. Peygamberimiz inanç bağını korudu. O kadar korudu ki başka bir ülkeye naklettirdi. Zarar gelmesin diye. Ama biz bugün düşünmeden davranış yapan içimizdeki bazı kardeşlerimiz öyle bir adım yapıyorlar. Bütün Müslümanlara zarar geliyor. Ya demiyorum. Bu Müslümanlara gelecek zarar ben Allah katına nasıl cevap veririm? Tepkisini doğru yapmadığından dolayı bütün Müslümanlara mal oluyor. Kendisini memnun oh, Yaptım. Yaptım ama zararını da biz çekiyoruz. Müslümanlar çekiyorum. Bu yetkiyi sana kim verdi? Sen bütün Müslümanları toplayıp sordun mu bize? Ey Müslüman ben böyle bir şey yapacağım. Size de bir şey olursa hakkınızı helal ediyor musunuz? Kimsenin şeriatta başka bir Müslümanı kullanamaz. Kendi çıkarı için. Anca izni olursa. Anca izni olursa derse ki tamam beni helak et. İstediğin gibi beni kullanabilirsin derse o istesna. Ama var mı öyle birisi? Beni istediğin gibi kullan. O yüzden izin aldın mı? Kimden izin aldın? Yaptığın davranışları ölçmen lazım. Müslümanların ümmete inanç bağına zarar var mı yok mu? Eğer varsa bu sana haramdır arkadaş yapamazsın. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam inanç bağını koruyor. İnsanlara bunu öğretiyor. Sekiz, bitirmek istiyorum, Vakit de daralır, son noktayı alalım, bitirelim o zaman. Sallallahu aleyhi ve sellem, yine Mekke döneminde alınan derslerden birisi de, onun davetinde, yaşantısında, tebliğinde, metodundan çıkartılacak derslerden birisi de, Taif'ten döndükten sonra ilginç bir olay oluyor. Kendi şehrine, kendi yurduna, kendi ailesi yaşadığı yere içeri sokulmuyor. Düşün sen Türk vatandaşısın, Türkiye'ye gitmek istiyorsun, sokulmuyorsun, kapıdan sokmuyorlar. Diyor, sen buraya giremezsin, yasak. Çık dışarı. Ya olur mu ben Türk'üm ya, ben burada yaşıyorum. Benim evim burada, hanım çocuk. Yok, giremezsin. Ne oluyor? Mutim ismindeki bir müşrik Peygamber aleyhissalatü vesselam'a insanlık olarak diyor ki tamam ben bunu himayeme alacağım. Benim himayemle iki oğluyla beraber Peygamber aleyhissalatü vesselamı himayeye alıyor ve Peygamberimiz bunu kabul ediyor. Eyva Nasıl olur? Bunu bugün anlatsan bazı kardeşleri seni tekfir eder. Der ki aa müşrik oldun. Kafide himayesine girdin. Ya bak peygamber girmiş. Peygamber Peygamber aleyhissalatü vesselam mutimin himayesine giriyor. Adam insanlığına diyor ki bende kalabilirsin. Benim himayemde Mekke'ye evine gidebilirsin. Ve peygamber aleyhissalatü vesselam bunu kabul ediyor. O yüzden bazı tekbirciler var. Konuştuğumuz var tartışırken o kadar aşırı gitmişler ki diyorlar helalı haram yapan kafir olur. Hemen böyle kural koyuyorlar. E diyor o zaman peygamber de kafir oldu. Niye Allah diyor ya eyühe ma halallahu lek ey resulum Allah'ın sana helal kıldığını neden harap edersin diyor o zaman o da kafirdir. Euzubillah. Euzubillah. Bazı Müslümanlar var Hristiyanla tartışırken o kadar cehaletinden tartışıyor. Hristiyan diyor ki İsa Allah'ın oğludur. Bizim Müslüman ise ne diyor? Hadi orada Muhammed'dir Allah'ın oğlu. Biz bunları yaşadık. Duyuyoruz. Cahil. O yüzden değerli kardeşim aleyhissalatü vesselam evet Mutib'in himayesine girdi ama dininden hiçbir şey taviz vermedi. Mutib ondan hiçbir şart istemedi. Bugün Müslümanlara küfür beldesinde özgürlük veriyorsa dinini yaşamanı kendi ülkenden daha rahat bir şekilde yapabiliyorsan, hatta hatta kendi ülkende bunlar uygulayamıyorsan, camin var ya, senin camin var, caminde istediğini konuşabiliyorsun, insanlara kapı kapı tevhidi anlatabiliyorsun, kalkıp buna niye zarar vereceksin? Niye kalkıp bu himayeyi, sözleşmeyi bozayın? O yüzden aleyhissalatü vesselam kabul etti. Ve Bedir savaşında müşriklerin cephesinde esir olanlar Bedir savaşında müşrikler kaybedince ilk büyük savaşta peygamber aleyhissalatü vesselam müşrikleri yendiği zaman vefa borcu vardı bir kişiye mutime borcu olduğundan dolayı esirler diyor ne olursun bizi affet bir daha seninle savaşmayacağız ne istiyorsan altın cezası neyse verelim ama bizi serbest bırak ya Muhammed direktten peygamberden şey istiyorlar. Fidyeyle karşılığında serbest kalmasını teklif ediyorlardı. Aleyhisselatu vesselam bakın düşmanı bile savaşta en büyük fırsat bulmuş. Ebu Hazreti Ömer diyorlar bunlar hepsini keselim. Bir tanesini canlı bırakmayalım. Çünkü bunlar Allah'a ve Resulüne savaş eden insanlardır. Bunlar peygambere kılıç uzatmıştır. Bunların yeryüzünde yüzünde artık nefes almaya, dünyadan kokul koklamaya hakları yoktur. Keselim deyince Peygamberimiz istemiyor. Hayırdır ben Ebu Bekir'in görüşünü alacağım. Ebu Bekir ne diyordu? Diyordu ki fidye karşılığında verelim. Fidye versinler. Bunlar bizim akrabalarımız. Verelim fityeleri. Geri dönsünler. Ve aleyhissalatü vesselam o kargaşada o müşrikler, esir olan müşrikler yalvarıyorlar aman bizi kesmeyin işte fidye verelim benim şu kadar küp altın var hemen çocuğa haber göndereyim getirsin vesaire yaparken diyor aranızda mutim var mı diyor. Diyorlar yok gelmemiş vefat etmiş Bedir savaşından önce diyorlar şayet mutim olsaydı ve sizin için deseydi ki benim hatırı için bunları bırak deseydi ben hepinizi serbest bırakırdım vefalıdır aleyhissalatü vesselam. Kafire dahi bir insanlık yaptığından dolayı onun için yetmiş küsür müşrigi serbest bırakıyor. Bugün bunu bir Müslüman dese o sen kafir oldun. Sen İslam düşmanısın. Sen düşmanlarını seviyorsun. Subhanallah. Dini doğru anlamamız lazım. Doğru uygulamak için. Eğer yanlış anlarsak duygusal davranışlarımızla dini anlarsak Yanlış sonuçlara geleceğiz, haksızlık yapmış olacağız ve haksızlık olan yerde Allah'ın rahmeti yoktur. Allah'ın rahmeti doğru olan yerdedir, dürüst olan yerdedir, ihlasın olduğu yerdedir, adaletli olan yerdedir. O yüzden değerli kardeşim aleyhissalatü vesselam mutimin teklifini kabul etti ve bundan biz dersler çıkartıyoruz. Yani bize bir kafir himayesini alıyorsa girebilirsin senin dininden senin dininden taviz vermeni istemiyor demiyoruz ama namaz kılmayacaksın ama Kur'an okumayacaksın diye bir şart koymamış o halde kabul olacağını anlıyoruz ve böylelikle Müslümanların Mekke döneminden çok ders alacakları birçok örneklerle doludur birçok örnek var biz 8 tanesini sadece sayabildik 13 senede Ancak biz bir yarım günü sayabildik. 13 sene oturmamız lazım ki burada o her günün faydalarını, hikmetlerini ve davranışlarını ortaya çıkartabilmek için. Biz bir yarım günün bir belli saatini anlatmaya çalıştık. Ve Mekke döneminde dedik ya, inan ayetleri daha ziyade inanç temellerini sağlamlaştırmak için ayetler inmiştir hiçbir güvencesi olmayan insanlara hukuki emirler verilmedi. Namaz emiri, zekat emiri, oruç emiri sonradan geldi. Namaz emiri deniliyor ki işte Miraç yılında oldu. 10. senesinde Mekke döneminde edildi. Ancak Hac ta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından 2 yıl önce geldi ve ömründe bir kere hac yaptı. Son veda haccı dediğimiz meşhur haccını yaptı. Ramazan orucu, farzı 15 sene sonra hicri yılın 2. yılında emrolundu. Yani dini hukuki emirler Allah'a olan vaciplerin çoğu zekat gibi ve diğer vacipler hep Medine döneminde geldi. Ama buradaki Mekke döneminde ise hep imani meselelerdi. İmanı sağlamlaştıracak ve bir daha bozulmayacak bir şekilde güçlenmesi için onlara hep iman ve tevhide sarılmanın faydaları ve uyarıları yapıldı. Ve şirkin, çirkin, şirkin kötülükleri ve cezalarıyla insanlar korkutuldu ki çünkü ölene artık ahirette amelinin dışında hiçbir şey ona fayda vermeyecek. Ve amelinde şirk olan Allah Azze ve Celle'nin rahmetinden uzak kalacak, cennetine giremeyecek ve varacağı yer ebedi cehennemdir. Ve tevhid ile ölenler ise Allah'ın rahmetinde olacak ve varacağı son yer ebedi cennet olacaktır. وَآخِرُ الدَّعْوَانَا اَنِلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَسَلَّ اللّٰهُ عَلَى نَب۪ي نَمُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ وَصَحْبِهِ اِجْمَعِينَ